...Kelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. E, malum o hal e, günlerindeyiz. E, pek çok yeni uygulamayla karşı karşıyayız. Gerek günlük hayatta gerek başka bir takım e, kanunların yeniden e, ele alınması konusunda işte medya ve ifade özgürlüğüyle ilgili pek çok e, gelişme yaşanıyor. E, tabii e, yani bizlerin ve e, özellikle medya ve ifade özgürlüğü alanında e, faaliyet gösterenlerin Aleyhinde gelişiyor bir takım gelişmeler ama tabii bizim programımızın konu başlığına nasıl etki ediyor diye bakacak olursak O hal sürecinde çevre uygulamaları iktidarın hükümetin çevreye bakışı nasıl değişecek nasıl uygulamalar devam edecek onlara bakacağız bugün. Aslında ilk etapta o hal uygulamalarını ilk başlatanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasaki olduğunu da söylemek mümkün, zira tam olayların en sıcak olduğu günlerde sektör temsilcileriyle bir araya geldiğini. Ve e, bir toplantı yaptıklarını ve burada da e, ÖSASİK'i e, yatırımcılar için en önemli unsurun e, zaman olduğunu ve dolayısıyla da yatırımların önünün açılması için chat sürecini hızlandıracaklarını e, söyledi. Gerçi bunda yeni bir şey yok. Bu iktidarın öteden beri e, söylediği bir kullandığı bir argüman. Hatta daha önce Öz 8'den önce Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Fatma Güldemetsarı da ÇED davası açanları yatırım düşmanı ilan etmişti. Dolayısıyla yani yıllardır üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız önemli meselelerden bir tanesi bu ÇED meselesi. Peki bu yat hızlandıracağız derken acaba bu Yatırımcıların önündeki bir takım engellerin kaldırılması konusuyla ilgili neler oluyor şu anda veya neler bekleyebiliriz gelecekte? Şimdi onu bir konuğumuz var sanıyorum kendisi hatta şu anda avukat Yakup Okumuşoğlu ile değerlendireceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ee, şimdi ben tabii çok kısa bir özet e, yapmaya çalıştım girişte ama e, yani sizinle de biz programlarımızda e, sıklıkla konuştuk. E, başka programlarda da e, bu chat meselesi ele alınıyor. E, yani zaten sorunlu alanlarımızın başında geliyor çevre mücadelesi e, alanında. E, belki çok kısa bir e, yani bu o halden önce chat'de neredeydik? E, belki bir kısa bunun e, özetini vererek dinleyicilerimize başlayabiliriz. Siz dediğiniz gibi aslına bakarsanız o halin ne olduğu ve nereli hak konuları uygulanacağı kanun hükmünde kararname çıkartıldı biliyorsunuz. O kanun hükmünde kararnamede belirli daha sonra çıkartılan ek kararnameler var. Yine orada da hangi konularla ilgili olarak farklı bir yargılama usulü ve farklı bir usul getirdikleri o kanun kararnamelerde belli. E, bu, bu kararnamelerin içerisinde e, Şu an için çeklerle ilgili olarak Herhangi bir e, değişiklik yok hı hı. E, Ama öncesinde e, Zaten biz çet süreçlerinde Sürekli bir olan üstü hal yaşamaktaydık Yani aslına <gülüyor> evet, yani Bizim açımızdan değişen bir şey yok O, o <gülüyor> anlamda e, daha ne olabilir En çok çeti kaldırabilirler hı hı. Yani Belki bu daha da iyi olabilir yani bizim açımızdan onu da söyleyeyim ben. Çünkü chatler artık bir aldatmaca bizim gözümüzde. Yani sanki çevreye, doğaya zarar verilmeyecekmiş, hı hı. bunlarla ilgili olarak her türlü önlem alınmış, hiçbir sıkıntı yokmuş, minimuma indirilecek veya tamamen ortadan kaldırılacakmış gibi bir algı yaratıyor chatler maalesef. Hı hı. Ama hiç de böyle olmadığını biz biliyoruz. Hangi chat verilmişse ve onun üzerine hangi proje hayata geçirmeye başlamışsa, ee, doğa alanlarımız üzerinde e, geri dönüşü olmayacak yıkımlarla karşı karşıya geldik biz. Evet. Ee, hep de böyle oldu. Ee, yani evet. şöyle bir şey var e, açılan o yüzlerce dava var biliyorsunuz hı -hı, hı -hı. ve bu yüzlerce davada evet. e, yüzlerce chat e, kararlarının iptali kararı var. Yani çetler evet. e, iptal edilmiş. Bunun gösterdiği zaten e, bu chatlerin e, hiç de doğayı koruyan hiç de çevresel zararları minimuma indiren yanların olmadı gibi ee, bu bu aşamada e, ise işte e, yeniden chatleri ele alacaklarını ve yeniden süreci hızlandıracaklarını söylüyorlar. Hı hı. e, Valla hızlandırırlarsa e, daha da kötü olacak demektir bu chatler Dolayısıyla e, olağanüstü hal çetler açısından eskiden ne idiyse daha da katmerlenerek gidecek demektir. Evet. E, bizim gözümüzde durum bu. Öncesinde evet. de zaten böyleydi. Bundan sonra da zannedilen böyle olacak. Öyle gözüküyor. Evet. Yani hızlandırmaktan kasıtları nedir acaba? Yani e, chat hazırlanma ve işte onaylanma süreçlerinin çok mu hızlanması sadece artık? Aslında biliyoruz pek çok projeden de sadece formalite icabı bir takım belgeler haline mi dönüşecek bu chatler? Herhalde hızlandırmadan kasıt biraz yani, da bu. Yani şöyle e, her bir chat değişiklikinden sonra e, bakanlar, bakanlıklar e, işte chat süreci ne kadar hızlandırdıklarını, şu kadar gün içerisinde sürecin bittiğini falan övünerek anlatıyorlar, tüküyorlar da kamuoyuna. Ee, ben e, zannediyorum 2012 yılında yani yapmış olduğum ki o zaman e, chatler biraz daha e, dikkatle e, o dönemlerde bakılıyordu ediliyordu hı hı. ama ondan sonra tekrar 2013'te bir değişiklik oldu sonra biliyorsunuz 2014'te bir değişik daha oldu. Evet. Ee, bu değişiklerde daha da süre kısa aldı. 2012'de ben bir istatistik yapmıştım kendim. <gülüyor> O tarihlerde yaklaşık 3 bin civarında çet kararı verilmişti, çet olumlu kararı verilmişti. Yani 40 bin, 41 bin kısır ÇED gerekli değildir kararı vardı. Varlıklar tarafından yürütülen ve ÇED'e gerek yoktur denilen. Bir de ÇED'e gerek olduğu düşünülerek ÇED süreci yürütülen ve yaklaşık 3 bin civarında çet olumlu kararı verilmişti o tarihlerde. Evet. Ben onu 2000, e, 1993 yılında ilk defa Çet olumlu karar çıktı ve o sayı da 1993'ten 2012'ye kadar olan sayı ifade ediyordu Çet olumlu kararlarının sayısı itibariyle. Ben onu e, şeyleri bile çıkartmadan yani hafta tatillerini ondan sonra bayram tatillerini, bayramları vesaireleri çıkartmadan e, gün üzerinden çarpıp bölmüştüm ve o zaman e, çıkan sayı şuydu. 2.1 günde yanlış hatırlamıyorsam Bir çet olumlu kararı vermiş oluyor Yani hmm. geçmişe dönük olarak bakarsak 2012'ye kadarki dönemde e Şimdi sizler de biliyorsunuz Yani çet olumlu kararına Konu olan çet raporları Yüzlerce sayfadan oluşuyor Yani 500-600 sayfayı buluyor ee, bu 500-600 sayfanın hazırlanması, bu 500-600 sayfanın okunup denetlenmesi ve bu 500-600 sayfada işte çevreye zarar verilmeyecek e, hale getirilme işi için çok dikkatli ve titiz çalışma gerekir. Uzmanlarınca bakılması gerekir ve bunun böyle değil şöyle yapılması gerekiyor şekilde değiştirilmesi falan gerekir. E ama e, düşünün e, yani bakanlığın uzman sayısı ne kadardır e, bütün bunları da filan düşünürseniz 2.1 günde bir chat kararı veriliyor yani ben bir chat elim elime aldığım zaman bir hafta 10 günden önce okuyup e, anlayamıyorum yani o chat raporunu. baştan sona okumak gerekiyor çünkü. Evet. Dolayısıyla yani o uzmanların, bakanlıktaki uzmanların 2.1 günde seri halde fabrika gibi çet olumlu kararları vermelerini, çet süreçlerini tamamlamalarını anlamak mümkün değil. İşte bu noktadan zaten baktığınız zaman niye mahkemelerin de bulunmadan çet iptal kararları verdiği ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Çünkü süreç hızlanacak, yatırımcı beklemesin, işte yatırımlar devam etsin gibi bir anlayışla bakıldığında işte çevre koruma bu kadar olabiliyor. 2.1 günde tedbir kararı verip süreci tamamladığınızda bunlarla ilişkin davalaştırdığınızda işte mahkemelerde iptal ediyor. Sonra arkasından yeniden başlıyor bu süreç. Sonra yeniden iptal ettiriyoruz. Sonra yeniden başlıyor filan böyle bir kısır döngü sürüp gidiyor. Yani hukukun da bu noktada çok da fazla işe yaramadığını da söylemek mümkün. Çünkü iptal ediyorsunuz. Şu su şu su şu su eksikleniyor mahkeme kararında. Aradan 2 ay geçiyor 2 ay sonra biz bu hususları tamamladık diye getirip koyuyorlar yani sanki şöyle bir duruma dönmüş vaziyette biz öyle böyle bir çetraporuunu raporunu olunmayalım nasıl olsa buna dava açılır dava açıldığı zaman bu eksiklerimizi de görürüz arkasından hmm. yeni bir chat yaparız gibi bir sürece gelmiş vaziyette evet. yani böyle bir durum var evet. belki Sayın Bakan'ın açıklaması da bu yönde yani zaten bunlar durmadan dava açılıyor. Ee, biz bunu 15 günde bitirelim ya da 10 günde bitirelim bu test sürecini Zaten 45 günde bitiyordu öncesinde de ee, Şimdi ne kadar güne indirecekler bilemiyorum ee, yeniden dava açılırsa eksik olursa e, bu eksikleri de sonraki süreçte tamamlarız gibi bir anlayış mı var onu bilemiyorum. Evet. Ama zaten vasiyet buydu. Evet. evet onu herhalde artık önümüzdeki günlerdeki uygulamalarda göreceğiz. Sizin verdiğiniz e, istatistiklere aslında bir de bir destek ek olarak e, şöyle bir veri var. 23 yılda ÇED yönetmeliği yürürlükte kaldığı süre içerisinde 51.200 ÇED gerekli değildir karar verilmiş. Evet. 4.051 evet. proje için ÇED olumlu kararı verilmiş. <gülüyor> ee, sadece 43 proje ÇED olumsuz kararı almış. İlginç. Ee, ne, ne, yani ne yapmışlardı acaba olumsuz kararı almışlar? Demek çok kötü <gülüyor> yazılmış raporlar. Bunu da ben söyleyeyim. Öyle değil aslında. Yani o 43 karar da şu şekilde... Ee, çeti hazırlıyorlar ee, bir şekilde orada bir koruma alanı var yakınında civarında vesaire veya belki de koruma alanının içerisinde ee, bakanlık yer seçimi yönünden uygun bulmuyor o projeyi ve çet olumsuz kararı veriyor yani öncelikle yatırımcı uyarıyorlar burada olmaz vesaire bazı yatırımcılar bunu anlamak istemiyorlar illa orada yapmak istiyorlar bakanlık da çet gerek çet şey, e, olumsuz kararı veriyor Aradan iki ay geçiyor. 2 kilometre ileriye geriye götürüp aynı proje orada yapıyorlar. Yani onlar da aslında gerçek değil. Yani evet. o 43 evet. proje filan da sonrasında Çet kararına dönmüş vaziyette dönmüş diye düşünüyorum. Olur. Çünkü biliyorum ben ne şekilde Çet olumsuz Anladım. Evet. Dolayısıyla bakanlığın bugüne kadar önüne gelmiş projelerin... 10.000'de 7'si sadece uygunsuz bulunmuş ama tabii sizin verdiğiniz bu detayla birlikte aslında uygunsuz bulunan proje yok demek de mümkün. Neredeyse. Evet, evet, evet. evet. evet. Peki Öyle, bir, e, ha buyurun. E, yani 2012 rakamlarıyla benim demiş olduğum işte 3.000 civarında şimdi 2016 itibariyle 4.151'e çıkmış vaziyette. Yani aslında bakarsanız hı hı. 2012'den 2016'ya 4 yılda. Ee, neredeyse %75 bir artış olmuş yani hmm. o tarihe kadar olan çeklerde 2000 2012'de 3000 civarındaydı şimdi 4150'ye çıkmış vaziyette Yani bir yarısı kadar daha 4 yıl içerisinde eklenmiş 93'ten itibaren hesap ederseniz hızlanan ve artan bir şey var İğmesi var İğmesi var ee, dediğim gibi e, o dönemlerde 41.000 civarında chat gerekli değildir kararları. Şimdi ise sizin de söylemiş olduğunuz gibi 50.000'in üzerine çıkmış vaziyette. Evet. Valilikler tarafından yürütülen süreçlerine. Evet. Hı -hı. Evet. Ee, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra e, chat süreçlerini konuşmaya devam ediyoruz. <gülüyor> And they just can't see the light If you don't say it's wrong Then that says it's right We got to try to feel for each other Let our brothers know that we care we got to get the message Send it out loud It's a single truth we all need Just to hear and to see None of us are free That the truth is shining bright Right before are free, one of us, none of us, us. are free, Lord have Lord have mercy. 4.9 açık radyoda ekonomi ekoloji programında çed yönetmeliğini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, konuğumuz avukat Yakup Okumuşoğlu ile. Arada çaldığımız şarkıda Salomon Bork'ten Nano Pasar Freeydi. Eee kez 1993'te e, yayınlanmış Türkiye'de çed yönetmeliği ve 7 kez baştan aşağı değişiklik olmak üzere de 17 kez değişikliğe uğramış. Bu süreç içerisinde mesela Avrupa Birliği'nde 85'te yayınlanmış ilk kez bu yönetmelik ve o tarihten bu yana sadece 3 kez değiştirilmiş. Yani sonuç olarak Türkiye'de hükümetlerin çevre sorunlarıyla mücadeleye, e, ilgisizliğini ve e, çevre koruma konusunda bütüncül bir politikaya sahip olmayışının aslında çok net bir göstergesi bu çet e, yönetmeliğinde ve chat süreçlerinde e, yaşadıklarımız. Şimdi biz ilk yarıda e, biraz tabii bu ohal sürecinde çetlerle ilgili nasıl bir değişiklik olur, işte süreçler hızlanır mı e, onu konuştuk ve e, aslında bir bu arada bir gelişme daha yaşandı. Tabii Türkiye'nin gündeminde çok sıcak si. E, siyasi meseleler var. Bunlar çok fazla gündeme gelip konuşulamıyor ama o arada Danıştay 14. dairesi e, bu bu yıl boyunca çok fazla e, ele aldık, dile getirdik. E, Cerrah Tepe'deki bu e, madencilik faaliyetleri için e, Çevre Bakanlığı tarafından 2013 yılında verilen ÇED olumlu raporunu iptal eden yerel mahkeme kararını onadı. Doğru söylüyorum, değil mi Yakup Bey? <gülüyor> doğru, doğru, doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Peki, <gülüyor> şimdi tabi e, aslında Cerrah Tepe'deki mesele de e, biraz e, böyle bir e, çok fazla hukuki süreç yaşandığı için kafalarda çok netleşmemiş olabilir şu anda. Belki bir özetle bu karar ne anlama geliyor? Biraz onu aktarabiliriz. Şimdi çet raporlarına karşı dava açıldığında e, mahkemeler biletiş incelemesi yaptırıyor. Çünkü konu teknikle uzmanlık isteyen bir alan. Yani işte yapılacak olan işe göre hangi tekniğin kullanılacağı, uygun teknolojinin kullanılıp kullanılmadığı ve işte çevreye verebilecek zararlar ve bunların minimuma indir indirilemeyeceği veya tamamen odadan kaldırılıp gibi tamamen e, mühendislik hesaplarına dayanan, e, aynı zamanda ekoloji bilimleri ve ilgili uzmanların e, sıkı denetimlerine tabi tutulması gereken bir süreç yaşanıyor bu davalarda da. E, ve bu davalar sonucunda bazı projeler için bu proje bu şekilde yapılabilir ama şu şu şu konuları eksiktir. İşte hafriyatların koyulacağı yer belli değildir. İşte ne bileyim ben e, kesilecek ağaç sayısı çok fazladır. Halbuki e, proje ünitelerinin yerleri şu şekilde değiştirilirse daha az olacaktır gibi bir takım böyle e, önleyici tedbirler e, olabiliyor chat raporlarının içerisinde. Evet. Bazı chat süreçlerinde ise e, e, e, e, e, bazı mahkeme kararlarında ise e, direkt şu olabiliyor, denilebiliyor ki e, burada uygun teknoloji kullanılmamıştır. Bu teknolojiyle bu iş olmaz, bir. İkincisi, işte seçilen yer e, uygun bir yer değildir. E, dolayısıyla bu yerde bu faaliyet yürütülemez der. E, şimdi bu chat süreçlerini, kökünden e, belli bir noktadaki bir proje için e, verilmiş olan chat e, kararını e, yer seçimi yönünden iptal ettiğinizde e, ve mahkeme kararı ile bu sabit olduğunda artık o alanda aynı faaliyeti yürütmek mümkün değildir demektir. Yani hmm. yeniden bir çez süreci yürütelim, yeniden şu giderelim, yeniden şunu yapalım, bunu yapalım İlen o zarar ve o risk ortadan kaldırılamayacak demektir. Eğer yer seçimi yönünden bir iptal kararı var ise çez süreçlerinde. Şimdi ee, Cenab-ı Tepe ile olarak bu ikinci dava yani danıştırın olduğu karar daha öncesinde yine bir Bundan yaklaşık 15-17 sene kadar önce ya da 20 sene kadar önce açılmış olan bir başka dava vardı. Yine orada bir kararı vardı. Ondan sonra yeniden e, bu dene gelmişti. Hı hı. Ve e, 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam açılmıştı bu dava. E, ve e, mahkemede şöyle bir karar vermişti. Bir kişiler gitmişlerdi, bakmışlardı vesaire. E, bu alanda yani Cerat Tepe'nin e, olduğu yerde bu faaliyet sürtülemez. Bu faaliyet sürtülürse. Artvin ilinin kaldırılması gerekir ee, ya da Artvin ili kaldırılmayacaksa bu faaliyet burada yürütremez demişti ve bu kamuoyuna e, özet olarak şu şekilde yansımıştı. Ya Artvin ya e, Maden evet. şeklinde e, girmişti. Şimdi böyle bir mahkeme kararı e, yerel mahkemece e, verildi e, ve arkasından temiz edildi ve Danıştay'a gitti dosya. Danıştay da yine e, aynı e, o mahkeme kararını olduğu gibi onadı. Yani yer seçim yönünden ee, Cerat Tepe'nin madencilik faaliyeti için uygun olma olmadığını söyleyen mahkeme kararı onamış oldu. Yani artık kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Yer seçimi yönünden burada bu faaliyet yürütülemez diye fakat e, bu mahkeme kararı daha henüz danıştığı aşamasında onanmadan önce e, dikkate alınmayarak e, yeniden bir çet süreci yürütüldü biliyorsunuz. Evet. Ve bu yeniden yürütülen çet süreci sonrasında yeni bir çet olumlu kararı verildi ve buna da 700 küsür kişi aslinden Dava, açtı. Dava açmış oldu hı hı. ve bu davada da e, geçtiğimiz sene e, işte Ekim veya Kasım aylarında ya da Mart ayını hatırlayamıyorum şimdi tam tarihini keşif yapıldı. Biz de hı. oradaydık o Bir e, Bilinçler geldiler e, baktılar gördüler ve netice itibariyle e, bir rapor verdiler ve bu raporda da maalesef e, bu faaliyet bu şekilde burada yürütülür şeklinde e, özet olarak söylemek gerekir. Evet. gerekirse. Ve bu aşamada bir iki raporuna itirazlarımızı vesaire yapmış olduk. Rize İdare Mahkemesi'ne dava halen görülüyor. Henüz bir karar verilmiş değil. Şimdi bu noktada bakarsak şimdi öncesindeki mahkeme kararı onanmamıştı, kesinleşmemişti. Dolayısıyla o chat raporu da belki halen hukuken, idare hukuk açısından yerindedir, olabilir gibi düşünülebilirdi. Fakat artık önceki mahkeme kararı olumlu Mahkemenin, Rezi Değer Mahkemesi'nin FET İptal Kararı Danıştay tarafından onanınca artık şimdiki ÇED'in e, benim fikrime göre artık bir hükmü kalmamış, kalmamış olması Çünkü gerekiyor. Çünkü yer seçimi yönünden e, o gerekçeyle verilmiş olan ÇED İptal Kararı e, artık bu ÇED'in de hukuki dayanaklar ortadan kaldırmıştır bana göre. İdare mahkemesinin bir kişi raporu her ne kadar maden açısından işte uygundur yapılabilir şeklinde ise de bu hukuk gerekçeyle Biz idare mahkemesinin o şimdiki dava konusu olmuş olan chat kararını iptal etmesi gerektiğini düşünmekteyim ben Hı. bu gerekçeyle maalesef işte yani Türkiye'de Dediğim gibi böyle peş peşe chatler yürütülüyor ediliyor ve arkasından e, bu şekilde kararlar da çıkıyor e, ve devam ediyor süreçler bu şekilde. E, şimdi ben e, e, biliyorum yani şirket ve idare davayı kazanana kadar o faaliyet yürütlene kadar o çet süreçlerinin yenileyip duruyor. Yani bir sonu olmuyor bir türlü buna. Evet. Evet, bir kısır döngü e, bir, içinde devam edip bir gidiyor. Bir kısır döngü içerisinde devam ediyor. Hiç değilse bu gibi önceki Cerat Tepe'nin kararı gibi yani ya maden ya atvin gibi yer seçimi yönünden e, bu şekilde net e, gerekçelerle iptal kararı verilen projelerin e, bir daha gündeme gelmemesi, gelmemesi gerekiyor. Evet. Yani hukuk evet. devleti ilkesinin gereği budur. E, şimdi bir mahkeme kararı burada bu faaliyet yürütülemez diyor. Bu yer bu faaliyet için uygun değildir diyor. Siz şimdi hangi teknoloji yaparsanız yapın yani e, bu yer burası için bu, bu faaliyet için uygun değildir denmişse artık orada bir durmak gerekir diye evet. düşünüyorum ben. Evet. Dolayısıyla e, bizim e, üzere durduğumuz noktada bu şu anda e, önümüzdeki günlerde Eylül veya Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam. Eylül, Eylül. ayı 19 Eylül'de. Evet Eylül Mahkemesi'nde e, orada da bu konuyu çokça gündeme getireceğiz bizler. Evet inşallah. Ee, başarılı olmak üzere ve bu Cerrattepe'de maden e, projesini bir daha konuşmamak üzere inşallah e, sonlandırmış olur bu karar e, diyelim. E, bu haftada programımızın e, sonuna geldik. Yakup Okumuşoğlu'na verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji